Muhterem Müslümanlar, ilahi alemlerden huzur ve emniyetin esip esip geldiği kimseler, inanıp ve istikamet içinde bulunan kimselerdir. İnsan imanın ispatında, imanının azametine göre istikameti, dürüstlüğü, hakperestliği, hak aslının ispatından dünyası huzurla dolu olur. Ahirette de inşallah kendisini bekleyen bir huzur vardır. Burada istikamette yaşamış, kendisine çeki düzen vermiş, Allah'ın istediği hal ve şekli kazanmış bir insanı Allah cehenneme koyacak, azap edecek değildir. Adeti ilahi öteden beri bu istikamette cereyan etmiştir ki, mücrimler daima ceza görmüşler. Ve musib olanlar, sevap işleyenler ise daima mükafata mazhar olmuşlardır. İstikamet, hakşinaslık, hakperestlik müminlerin hayatında çok mühim bir husustur. Bunun yıkılması ise hayat-i yani yıkılması demektir. İçinde hakkın hürmet görmediği, ihkâk, hak yapılmadığı bir topluluk bugün ayakta olsa bile yarın ayaklar altında faimaldır bir topluluğu ayakta tutacak müesseseler küçüğünden büyüğüne kadar şayet hakperestlik esasına müstenit isem, o toplum sağlam kaideler üzerine oturmuştur ve o kaideler ona istikval vaat edebilir. O topluluk ileriye mahdup bir şeyler yapabilir. Şayet bir topluluğun kaidesi olarak altında hakperestlik yok isem, İKK'a hak yapılmıyorsam, bu işi yürütecek müesseseler kendilerine düşen vazifeyi yapmıyorlarsa, fertleri hak karşısında iki büklüm değilse, ihkâk hak yapmayı vazife saymıyorlarsa, bugün bir cemaat var olsa bile yarın var olduğu yer onun için mezar olacaktır. Şimdiye kadar nice bağ ve bahçeler, cennet gibi yerler milletlere mezar olmuştur, ibret alınsın diye geziliyor, turistik maksatlarla geziliyor her millet için aynı şey mukadderdir, hakperestlik işlerinde yıkıldım, hakka hürmet kırıldım, istikamet sarsıldı, ikakak yapılamadı, haklı hakkını alamadı, haksız, haksız olduğu halde hak kaldığı itikâflar yaptığı müddetçe, bugün olmasa dahi yarın bir topluluk paymal ve derbeder olacaktır bir topluluğu ayakta tutmak için aklı başında insanlar, hakka hürmet etmesini bildiği ve istikametten ayrılmadılar. Hüzur içinde olmasını düşünen kimseler, huzurun haktan geleceğini düşündü o hesapla hareket ettim. istikamet içinde bulunmaya çalıştılar. Aziz Müslüman, yeryüzü kurulduğundan bugüne, insanoğlu yeryüzünde ispati ı vücud ettiği günden bugüne, Fahri kainat efendimizin beşere hediye ettiği şeyi hediye etmiş ikinci bir insan gösterilemez. Nebiler, veliler, sıddıklar, Resul-ü Ekrem'in bahşettiği hediye karşısında icap içindedirler. Bununla beraber o kendi tabası ve rayiyeti içinden, hakka hürmet ve ihkaka hak etme mevzundan, adeta tabadan ve rayiyetten bir insan gibi hareket etmeden bir andır olmadı mı? Arpa kadar birisinin hakkı zimmetine geçtiği endişesini taşıdıysam, rahatlıkla ölmeden evvel ihlâkı hak etme yoluna girdim. Size misallerle arz etmiştim. Meseleyi ayrı bir noktaya getirecek arz edeceğim. Fakat ihlâkı hak etmenin çok mühim, çok haici, emniyet olduğu hususu üzerinde ısrarla duracağım. Hüseydi İbni Hudeyr şaka yapıyor. Fahri kainat efendimiz de onun yanından geçiyor. Ve böyle şaka yapıp halkı güldürmeden hoşlanmadığı için parmağının ucuyla onun kasıklarına doğru bir dürtmede bulunuyor. Hüseyin yerinden fırlar fırlamaz canım açısın ya Resulallah diyor, kısas isterim. Bana dokundun, kısas isterim diyor. Ve Resul-i Ekrem'de sallallahu aleyhi ve sellem dize geliyordu. Ya Resulallah ben, sen bana vururken karnım açıktı, parmakların ucu çıplak tenime değdi benim. Resul-i Ekrem kendi kasığının üstünü atıyorsun Ve Üseyd o zaman dudaklarını kapatıyor Resul-i Ekrem'in mübarek kasıkların üstünü, karnını öpüyor. Benim maksadım buydu hak kalmak değildi. Ama Fahri Kainat Efendimiz, hak isteyen birisi karşısında peygamberlik adına getirdiği şeyleri bir tarafa bırakarak dize geliyor, hakkını al diyoruz. Zira Allah huzurunda bu hakkı daha kesin alırlar. Seyyidina Ömer bir sokaktan geçiyoruz. Cemaat içinde bir tanesi kılıcını yarıya kadar dikmiş halka eziyet edecek pozisyonda. Onun halka eziyet etmesini önlemek için daima yanında taşıdığı kamçısıyla hafif o tebaasına dokunuyoruz. Halife-i rüy-i zemindir. Yakapaça İran'ı üzerinde oturduğu tahttan al aşağı eden... ...ve Bizans İmparatorluğu'nu hak ile eden büyük halife... ...tebasından bir tanesine kamçısının ucuyla dokunuyor. Ama o kamçının uçu kendi kalbine gidip değiyor. Kendi vicdanını yaralıyor. Bir sene geçiyor o zatla karşılaşacağı ikinci karşılaşma anına kadar. Sabahtan akşam, akşamdan sabaha kadar. Belki bir lahta kafasından çıkmıyor, devamlı uçturab içinde. Ertesi sene duyuyor ki o zat hacca gitmeye niyet etmiş. Bir vesile, bir bahanedir benim için diyorum. Evine çağırıyor bir yemek yediriyor. Sonra da biriktirdiği üç beş kuruşu var onu da onun eline sıkıştırıyorum. Bunu orada harcarsın bana da dua edersin diyor. Biliyor musun bunları sana niçin yaptım? Niçin yaptın ey Allah'ım peygamberin halifesiyim? Bir sene evvel çarşıda dolaşırken sana kamçının ucuyla dokundum. Ben onu hatırlamıyorum ey Allah'ın Peygamberi halifesiyim. Ama ben ise hiç unutmadım ey tebaam diyor. İhkâkı hak etme mevzu. Karşı tarafın azametine, celadetine, celâletine bakmadan ihkâkı hak etme mevzu. Ayakta duranlar bu esas üzerine durdular. Yıkılanlar da bu kaideyi yıktı onun altında kaldılar. Demeyin bana devri i saadet bununla serpirazdım. Yine misalini intikal ettirdiğim ayrı bir şeye geçireyim. İstanbul set ediliyor. Bir çağ açılıyor, bir çağ kapanıyor. Ve genç serdar, genç hükümdar tebasının başından adaletli bir hükümranlık kurmuş herkes halinden, herkes vaziyetinden mesbul ve memnun. Rivayet bu. Fatih kendi camini yaptırtıyor. Cami mimara tavsiye ettiği ölçüler içinde yapılmıyor. Tutunların başlarından biraz kesiliyor. Bu hünkârın canını sıkıyor. Caminin mimari işini üzerine alan Sinan Atik'i çağırıyor. Azatlı bir köle hürriyete kavuşturulmuş. Osmanlı bünyesinde kendisine imkan verilmiş. Büyük mimarların yanında iyi yetişmiş ve büyük mimar olmuş. Fatih Camii'ni yaptırırken o camiye baş mimar olarak tayin edilmiş Sinan Atik. Sinan Atik'in elinden, kolundan, parmağından kesiyor, neresinden kesiyorsa kesiyor. Ve o da o gün için İstanbul'un ilk Şeyhülislam'ı ve Kadil Kudat'ı Hızır Çelebi'ye müracaat ediyor. Hükümdarı sana şekva ediyorum diyor. İstanbul'u fetheden insan, Şandarları karşısında el pençe, divan durduran insan, zanoslara söz dinleten, Avrupa'yı titreten insan, Bizans'ı Bizans bozguna uğratan insan, bir azatlı köle tarafından İstanbul'un Kadir Kudatına şikayet ediliyor başhakimine. Ve başhakim Fatih tarafından nasip edilmiş, tayin edilmiş. Birkaç gün evvel kendisini oraya tayin eden Fatih'e bir çeltname yazıyor. Hakkında caminin mimari tarafından bir şikayet vardır. Meseleyi tahkik etme mecburiyetindeyiz. Seni Allah'ın ahkamına davet ediyorum. Hoca hükümdar iki büklüm geliyor Hızır Çelebi'nin karşısına. Elinden kanlar akan ve eli yaralı sinan atık orada bulunuyor. Fatih içeriye girdi diye Yüce Adliye divanında Fatih'e yer vermiyor. Hazreti Ömer de bizim zimmiyle mürafa olurken yan yana oturmuştum. Zeyd İbni Sabit kendisini ikaz etmişti. Ey emir el müminin mazlunun yanına demiştim. Kadi Şirey Hazreti Ömer'i muhakeme ederken mazlunun yanına ey emir el müminin demiştim. Hazir Hazret Hazreti Ali'yi muhakeme ederken Maznun'un yanına Ey Amir, emir el müminin demiştim. Seni dava edenin yanına dur demiş, halifeyi ayakta tutmuştum. Hızır Çelebi aynı şeyi yapıyordum. Bir devlet bir millet yükselecekti, kaide lazımdı ona. Hak işleyecek, hak hormat görecek, hak şinastı hüküm ferma olacaktım. Fatih büyük hükümdar kadının karşısında ayakta duruyor. Söyle iddia ettiğin şeyi diyor. Sinan Atik söylüyor, hükümdar, hünkârım bana emir verdiler. Sütunların başları şöyle olacak, ben emre, muhalefet ettim. Kendi nimadık göre kestim, bittim bir şeyler yaptım, hükümdarıma muhalefet ettim. O da benim elimi kestim. Bu işin cezası el kesmek midir? El kesmek ise ben buna razıyım değilse hükümdarın elini kesilmesini istiyorum. Fatih e sorulunca mesele itiraz etmiyor Hazreti Fatih. Evet ben severan'a kapıldım ve kestim bunun elinden bir parçamı. Canımı sıktı kestim, kesmiş kesmemiş bilemiyoruz. Ona göre elinden kestiğin kadar senin elinden de kesmek lazım Hüsimdar'ım. Neyle kesiyorlarsa cellat gelir, satır gelir, kütük gelir, Hazreti Fatih'in eli kesilecektir. Ve Sinan Atik uzaktan bu manzarayı seyrediyor. Hak karşısında iki büklüm padişahın inkiyadını seyrediyor. Padişah'ın eliyle oraya dikilen katil Kudat'ın bu mevzudaki hasperestliğinin gözünü budaktan esirgeme işini seyrediyor. Ve birden elini kaldırıyor, vallahi diyor, ben bu işin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Hükümdara hakkımı helal ettim. Yalnız benim çoluk çocuğumun rızkını üzerine altın ben yarım elimle bu işi yapamam artık. Tekafür ettim. Fatiha mesele ifam ediliyor. Ve sonra Hazreti Fatih buradan bir toput çıkarıyor. Kadir kudatına gösteriyor. Vallahi diyor ben mazlun olarak huzuruna geldim. Eğer burada Allah'ın ahkamına göre hükmetmeseydin, senin başını bununla paramparçı edecektin diyor. O da masasının üzerinde bulunan örtüyü kaldırıyor. Altında o da hazırlamış bir kılıç çıkarıyor, Fatih'e gösteriyor. Vallahi diyor ben de seni buraya celbeden bunu hazırladım. Eğer benim hükmüme razı olmasaydın seni demektir edecektim burada. Bağdı böyle hakperesttir. Karşısına gelen mazlunun anarşist olması değil, Fatih olması dahi hakperestlikten kendisini ayırmıyor. Hakperestlik, milletleri var eden hakperestliktir. Hakka hürmettir. Allah'ın inayeti ve ihsan hakperestlerle beraberdir. Şu ana kadar bütün ayakta duranlar bu sağlam, bu temelli kaide üzerinde durdular. Bundan sonra birisi durmak istiyorsa o da bu kaydı üzerinde duracaktır. Yoksa nicelerinin bağ ve bahçeler onlar için mezar olduğu gibi bizim için de mezar olabilecek çok bağ ve bahçeler vardır. Allah bu millet ve bu devleti bağışlasın. Cenab-ı Hak son karakolu işgal ettirmesin. Amin. Bizi neslimizle beraber muhafaza etsin. Bu şaki, bu katil, bu anarşist, bu cani gürüv karşısında Orduya ve emniyet kuvvetlerine devlete irade ve güç ihsan eylesin. Milleti de paniğe kapılmadan muhafaza buyursun. Millete birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Ela in ahsan al-kelam ve ahl-i nizam. Selamullahil melikil azizil alim. Kima kallellahu tebaraka ve teala fil kelam. Ve iza Kur'an festimu lehu ve'usitu Ağzım Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahi Rahman Rahim. İna Allah yemuru Bedel ve İhsan ve Qurba. Sıdık Allahu Alhüm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahiy hamdan kamiline kma amar. Aşhedun La ilahe illallah ve işledi. Muhammed'in abdül ve resulü Nabi Mütber, tasıma Nabi'ye ve tekrime Fakıma Şanı Caffi, fal Allah azza ve jel minqāil mukhbir ve amir, inna Allah ve malaikatı yu Kama cılıttalaa siedna İbrahim ve alaa alı siedna İbrahim fil alamina Rabbana İnce khamidun majiduh. Vabarık ve alaa alı siedna İbrahim ve alaa alı Vanı <Sessizlik> sahabatu <Sessizlik> ve tabe'in elahiyar minhu ve elibrar sallamete simen katiran ila yevmi elhışr ve elqrar vahşuna ma mahum lutka min Allahu ma sumen Allah'ın kulları tek ve müstesna vasfı kulluk olan Allah'ın kulları en aziz en onurlu anı secdedeki anı sayan Allah'ın kulları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 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ